567. konu, Ebu Musa'nın valinin vazifesi hakkındaki sözleri, Ebu Musa radiyallahu anha şöyle anlatıyor, vali olarak gönderildiğim şehrin halkına, müminlerin emiri Hazreti Ömer beni sizlere Allah'ın kitabını ve Hazreti Peygamber'in sünnetini öğretip yollarınızı tertemiz yapmam için gönderdi, dedim.